Hayret ki bu insan Müslümanım der. Kimi var, konuşur sözünü bilmez, Çapaklar bürümüş gözünü silmez, Ceddine maymun der, özünü bilmez, Darwin çöplüğünde ne bulursa yer, Hayret ki bu insan Müslümanım der. Kiminde sanattır iki yüzlülük, Cüssesi bir nokta, cüreti büyük, Beyni bedeninde yarım kilo yük haçlı çöplüğünde ne bulursa yer hayret ki bu insan müslümanım der. Kimi bilinçaltı karma karışık 24 saati şerle barışık falcı kapısında arar bir ışık her günü bir başka puta secde eder hayret ki bu insan müslümanım der. Kimi üryan gezer baştan aşağı Nefsine teslimdir iffet kuşağı Şan şöhret düşkünü zillet uşağı Namus elden gitmiş ne gam ne keder Hayret ki bu insan Müslümanım der Kimi var iblisten kurtuluş umar Can simidi olur alkolle kumar İşine geldikçe küfre göz yumar Ezanı, Kur'an'ı haşa zemme der, Hayret ki bu insan Müslümanım der. Kiminin yüzünde şeytani hatlar, Laf oyunlarıyla güya rahatlar, Dindara dini dar demese çatlar, Mümin düşmanıdır şeytandan beter, Hayret ki bu insan Müslümanım der. Beş şartın ikisi namaz ve zekat, ne bir kuruş verir ne bilir rekat Kendine sorarsan dürüsttür fakat O temiz kalbinde nice fitneler Hayret ki bu insan Müslümanım der